Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Herkese merhaba, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına ben Melek Nur Dudu. Bugün yine keyifli ve umut dolu bir program olacak gibi görünüyor. Buğday Derneği Eş Genel Müdürü Gizem Altın, bugünkü telefon konuğu. Keyif katacak bugünkü programa kendisi. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. <gülüyor> Merhaba. Gizem bugün seninle Buğday Derneği'nin düzenlediği iyi Şeyler Yapan Güzel insanlar Konferansı hakkında konuşacağım. Konferans 19 Aralık Cumartesi günü. Saat 9.30'da başlıyor. Saat 5'e kadar akşam. Devam Hı -hı. ediyor ve Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde gerçekleşiyor. Ee, Hı -hı. Konferansın teması zaten aslında mottosundan belli diyebiliriz belki. Umut Aynen. ve cesaret bulaşıcıdır değil mi? <gülüyor> çok güzel Aynen bir cümle olmuş bu arada gerçekten. Ee, çok böyle Aynen. motivasyon veriyor yani. Ee, ve bu cüm... Aslında o cümle e, biraz e, şey yani bir şeyin kısaltılmışı da onu en, en başta şöyle düşünmüştük. E, korku kadar... Umut ve cesaretle bulaşıcıdır. Çünkü korku çok bulaşıcı bir şey gerçekten de. Ee, ama sonra da e, gerçekten iyi şeylere odaklanmasını, umut veren şeylere odaklanmasını istiyoruz konferansın. Dolayısıyla korku kelimesini çıkarmaya e, karar verdik. Ama e, onu istiyoruz aslında, onu amaçlıyoruz. Korku ne kadar hızlı yayılıyorsa şu anda Hı -hı. E, aramızda, umut veren o kadar hızlı yayılsın diye yapıyoruz bu konferansı. Ay süpermiş. Ben de e, aslında ayrıntılara <gülüyor> geçmeden önce, e, onu yani çok tabii ki çok fazla ayrıntı konuşmak istiyorum konuyla ilgili ama e, Hı -hı. nedir bu konferans? ne? Yani, Neye hizmet ediyor? Neden böyle bir konferans düzenliyorsunuz? Onu merak ediyorum. Biz işte bu ne olarak zaten sen de içindesin. Yani hani umut veren şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla zaten olumsuzluk var etrafımızda ve bu olumsuzluk yani insanlara birey olarak sen bir şey yapamazsın hissi. Çok tehlikeli bir his. Çünkü zaten biz böyle kendi köşemize çekilip ya benim yaptığım şeylerde zaten hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben kimim ki? Ya aslında şöyle yapabilirim ama yapamıyorum. Çünkü aslında vesaire vesaire. Ve bunlar gerçekten çok real korkular. Yani bunu yat bu yapsayamayacağımız bir gerçek. Ama bir yandan da işte bu da giderek her şeyin biraz daha kötü olmasına aslında sebep olabilir. Hı hı. Eğer biz kabuklarımıza çekilip hiçbir şey yapmamaya devam edersek. Ee, ve bu ortam içerisinde gerçekten harika şeyler yapan harika insanlar var. Çok güzel insanlar var. Ve ben hani kişisel olarak şunu düşünüyorum. Eğer hala dünya dönüyorsa, hala bir şeylerin çivisi tamamen çıkmadıysa aslında bazı insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor bu dünya. Hı hı. Böyle bir e, düşünce üzerinden çıktı aslında bu. Hı hı. Dolayısıyla e, bu konferansın aslında iki tane amacı var. Bir tanesi bu ortamda hala iyi şeyler yapmaya cesaret edebilmek çok muhteşem bir şey. Hı hı. Ve bu insanları sahneye çıkartıp onlara ya teşekkür ederim dostum sana diyebilmek istiyoruz aslında. Yani teşekkürler bunu yaptığın için. Yani her şey adına e, insanların da kurdun kuşun aşın adına sana teşekkür etmek istiyoruz. Yani bir tanesi aslında o şükran duygusu. Hı hı. E, ikincisi de bu insanların e, bu sahneye çıkıp kendi hikayelerini anlatmalarını istedik ki başka insanlara da motive edebilsinler, başka insanlara da umut verebilsinler. Çünkü e, dernek olarak e, bizim gördüğümüz şey işte eğitimler yapıyoruz mesela doğa eğitimleri, çocuk eğitimleri, işte e, şehirde, bahçende, balkonda bir şeyler yetiştirebilme eğitimleri, kompost yapma eğitimleri ve e, insanlar... Umut doğdukları zaman e, ve kitlesel olarak bu gerçekten çok e, insanlar arasında çok hızlı yayılan bir virüs gibi bir şey yani korku gibi e, işte açıyorum nezle mikrobu gibi umut ve desaret de çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ya bir de umut umutlu e, olmaya. ikinci evet. amacı da işte bu. Umut dolu şeyi e, yaygınlaştırabilmek. Ve e, işte konferans salonu mesela 400 kişilik. Ama bunun içinde biz e, bunu kafamıza konumlandırdığımızda e, bunun işte videoları çekilecek. Ve bu viral yolla sosyal medya üzerinden hani mümkün olduğu kadar fazla insanla paylaşılacak. Ve hani atıyorum işte Artvin'dekiler de, Diyarbakır'dakiler de, Bursa'dakiler de eğer bu konferansa gelemiyorlarsa bile e, o İkisi o durumunu tadabilirsinler diye planlamıştık. Ee, şimdi işte çok da yaklaştı. E Gizem <gülüyor> şey e, canlı yayın periskop yayını vesaire olacak mı? Yoksa sadece videosu çekilip sonradan mı izlenebilecek? Ee, o da yapılabilir yani şu anda biz videosu çekilecek ve sonradan yayınlanacak bir şey yaptık Aha. ama o anda da yayınlayabiliriz. Yani çünkü sonuçta zaten çok fazla editlemeyi açıkçası düşünmüyoruz. Evet. Hatta konuşmacılar da daha önce katıldıkları konferanslardan veya işte hani eğer katıldılarsa aslında biz mümkün olduğu kadar daha önce de hani başka bir yerlerde konuşmamış hani nispeten düşük profilli. Hı -hı. ...insanları seçmeye gayret ettik. Hı -hı. Ama hani hal eğer başka bir yerde konuştularsa da... ...ya da ne diyeyim, başkaların başkalarının konuştuğu konferanslara gittilerse de... ...hep bize şey diye dönüyorlar zaten. Hani nasıl bir sunum hazırlamamız için? <gülüyor> <gülüyor> Biz <de gülüyor> yani sunumunum yok. Yani e, çık orada ve e, kendini anlat, hikayeni anlat... ...elini kolunu salla. Hatalarını Hı -hı. da söyle. Ya bunu yaptın mı? olmuyor kardeşim dedi çünkü bunu diyebilmek de çok büyük bir şey bence. Kesinlikle ee, evet. Dolayısıyla hani e, bizim işte Türkiye'nin en gayri ciddi konferansını yapma gibi bir imza aslında <gülüyor> <konferansını> <gülüyor> burada. Yani hani mümkün olduğu kadar insanlar çıksınlar ve arkadaşlarıyla konuştukları gibi anlatsınlar. Yani eğrisiyle doğrusuyla, yanlışıyla her şeyle, dürüst bir şekilde e, bakalım böyle bir yani konuşmacılar da zaten aslında tam bu profile uygun insanlar hı hı. E, dolayısıyla hani o bakımdan böyle e, hani ismi var. Evet, <gülüyor> yani konferans ama Evet yani aslında tamam. <gülüyor> bir de üniversite kampüsünde yapılıyor falan böyle konferans <gülüyor> ama aslında baya <gülüyor> <gülüyor> samimi bir ortam olacak. Yani şimdiden kesinlikle, onu da söyleyelim. Kesinlikle aynen öyle. Ee, zaten işte şey diğer kısımlarını daha hani mümkün olduğu kadar buğdaya yakın bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Mesela kesinlikle pet şişe Kullanılmayacak işte sediller, cam bayraklar işte her şey yıkınabilir şeyler de olacak. Ee, gelen bütün e, işte gıdalar buradayın kuyduğu ekolojik pazarlardan gelecek. Hı hı. E, işte e, ekmek sunulacak mesela o ekmekleri de bizim konuşmacılarımızdan işte fırında ekmekleri yapan arkadaşımız yapacak falan gibi. Yani böyle özü sözü bir, bir şey yapmaya gayret edeceğiz. Süper peki e, konuklar kimler? Yani Facebook sayfasında da duyurdunuz aslında ama hani belki biraz Hı -hı. daha anlatmak istersin. Tamam, yani zaten konuklar konferansın her şeyi yani onun dışında yani bütün konferansın bütün iddiası aslında zaten gelen konuşmacılar bir tanesi işte biraz önce bahsettiğim fırınından ekmekler. Hı -hı. Bu böyle Kadıköy bölgesinde tamamen ekolojik yöntemlerle yetiştirilmiş atalık tohumlardan yetiştirilmiş un ve işte bu ceviz zeytin vesaire gibi ürünlerle işte ekşimayadan yaptığı ekmekleri Kadıköy'de yürüyerek eee gidip yiyerek ve hmm. asla hiçbir e, işte fosil yakıt araç kullanmadan, hmm. e, yakan araç kullanmadan dağıtan bir ee, arkadaşımız. Ee, hı hı. Yani işte biraz önce düşük profilli derken aslında birazcık bunu kastetmek istemiştim. Yani hani böyle çok e, multi bir şey yok belki. Hani makro anlamda böyle çok büyük fark yaratan bir şey değil ama hı hı. bu adam bir ev babası. Evet. <gülüyor> çok, çok güzel. Evet. Ee, bunu yaparak hem çok istediği bir şey yapıyor hem de e, ailesinin geçimini sağlıyor. Bir yandan da çocuklarından uzak kalmıyor. Yani hani ben onun hikayesini anlatmasını istiyorum. Yani Türkiye gibi bir yerde bir ev babası olmak nedir? Hı hı. Yani hani böyle bir işle işte yürüyerek ekmeklerini dağıtmak nedir? Ve insanlarla o kadar güzel bir e, muhabbet var ki bu ekmekleri dağıtırken. Hı hı. Hani bu adam gerçekten bence bir fenomen. Yani hı. hani e, böyle çok gerçekten e, şey hani biraz önce dediğim gibi hani yüzü suyu hürmetine dönen evet. insanlardan bir evet. o ekmek çok nurlu bir ekmek. Yani yediğin zaman böyle <gülüyor> mutlu oluyorsun çok acayip bir şey. Enerji çok güzel bir ekmek. <gülüyor> bir tane şey kişi bu. Bir tanesi e, bisikletli sah. Biz hı hı. daha önce zaten onlarla evet. e, şey, bisikletle tohum dağıtmışlardı. Tohum toplamışlardı. Ondan sonra işte Avrupa'ya gidip orada beş kuruşsuz bunun da altını çizmek istiyorum. E, bir bisiklet turu yapmış insanlar bunlar. Orada bazen işte insanların ellerine konuk olmuşlar. Bazen çöpten yemek yemişler. Evet. Yani evet. çöpten yemek toplamak Türkiye'de ay olamaz falan dediğimiz bir şey. Ama aslında Avrupa'da Amerika'da e, giderek yaygınlaşıyor Çünkü bu süpermarketlerden e, çıkan son türetim, tüketim tarihi geçmiş. Hmm. Ama son derece iyi durumda olan pek çok gıdayı Amerika'da ve Avrupa'da insanlar gidiyorlar çöp tenekelerinden çıkartıyorlar. Ve evlerine götürüp pişirip yiyorlar. Çünkü inanılmaz bir e, şey, diyan söz evet, konusu. Aynen. Dolayısıyla hani bu şekilde böyle gezmiş insanlar şu anda ekolojik kütüphaneler kuruyorlar topladıkları e, kitaplarla. Bunların hepsini bisikletle yapıyorlar ve hani e, onlara ulaşmakta çok güçlük çekiyorum çünkü <gülüyor> bu yaşam içerisinde hani cep telefonları da yok hani böyle akıllı telefonu falan filan geçtim yani hani böyle bir 530-540 ile başlayan bir telefonları da yok. Polis evet. hani mail üzerinden falan yazışıyoruz bir, bir mektup falan <gülüyor> görürlerse yani cevap şeyler. veriyorlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Yani başka bir harika projede işte bir tatuta çiftliği var mesela Alice'inle diye Burdur'da. Ben de işte burada bir bisiklet turu yaparken kendisinin çiftliğinde konaklamıştım. Çok inanmış yani doğaya çok inanmış bir veteriner ve orada tarım ilaçları yüzünden inanılmaz bir yaban hayatının, zarar gördüğünü ve hayvanların öldüğünü fark ediyor. Hı hı. Ve işte bir yandan veterinerlik yaparken bir yandan orada yaban hayat rehabilitasyon merkezi kuruyor. Ve işte özellikle tarım ilaçlarından veya orada çok fazla avlanma da var, kaçak avlanma da var. Bundan dolayı yaralanan hayvanları orada tedavi etmeye başlıyor. Hı hı. Ama hikayenin devamı daha da güzel. Ee, Sen burada hepsini yani... anlatıp Gizem umarım şey yapmazsın. <gülüyor> Önden spoiler verip... <gülüyor> Çok komik. Yani kendilerinin anlatması lazım. Benim evet, sen, senin yüzünden yani. kimse gelmeyecek konferansa. <gülüyor> ben bir anlatıyorsam onlar zaten yüz anlatırlar. Evet evet Anlatacak doğru, işin var. şakası. Yani, aynen. Hani bunu inanmış, düşünmüş ve yapmış insanlardan bunları dinliyor olmak çok muhteşem bir şey. Ama tabii ben hani çok heyecanlandığım için. Tabii böyle tabii, tabii yok falan, da. <gülüyor> anlat anlat, anlat dal geçiyorum. <gülüyor> Güzel oluyor. <gülüyor> Motivasyon yani, veriyorsun. Sadece, yani şeyi anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani hani konuşmacıların o kadar şey bir çerçevesi var ki, geniş bir çerçevesi var ki. Hani hep böyle bir kriter kelimesini kullanıyoruz aslında. Yani bizde kriter iyi kalpli olmak. <gülüyor> <gülüyor> Çok basit insanlar. ve net aslında. Aslında bizim kriterimiz. Ondan sonra ve gerçekten de o şekilde 10 tane konuşmacı seçtiğimizi düşünüyorum. Zerrasıl işte bu mikro anlamda. Bu hayvanları tedavi ederken bir anda görüyor ki işte Öztürk Bey, ama bir dakika ben yani sorunun kaynağına inmem lazım. Çünkü bu hayvanların en başta zehirlenmesini engellersem zehirlenen hayvanları tedavi etmek <gülüyor> zorunda kalmam. Dolayısıyla orada kimyasal ilaç kullanmayı gerektirmeyen e, bir ürün buluyor. Ve bütün havzada o ürün ek, ekmeye başlıyor kendi arazisinde. Sonra çok başarılı olunca işte oradaki diğer köylüler de bu ürünü ekmeye başlıyorlar. Ve şu anda böyle Burdur Havzası'nda çok ciddi miktarda arazi. E, hiçbir kimyasal, e, sentetik kimyasal tarım ilacı kullanılmadan üretim yapıyorlar. Dolayısıyla yani evet. hem gülü vihirleniyorsun hem ki yaban hayatını zehirleniyorsun. Bu muhteşem bir şey. Kazan kazan yani etkisi. Onun hikayesini dinlemek hani muhteşem bir şey. Gerçekten kendi anlattığı zaman bunu dinleseniz ya. hani böyle e, insan yani böyle bir sevgi muaf <gülüyor> zaten. Ve aslında çok sık da İstanbul'a gelen e, yani böyle konuşmalar yapan filan insanlar da değil aslında değil mi? Yani yakalamışken belki de tutmama yani evet. bırakmamak gerekiyor. <gülüyor> Aynen öyle yani hani çok dediğim gibi e, hani e, o tip e, şeylerden e, e, mümkün olduğu kadar kaçmaya çalıştık yani hani daha önce hikayesini çok fazla yerde paylaşmış e, insanlar zaten hani o hikayeler duyulmuş biz biraz daha buğday çevresinde nispeten e, az duyulmuş hikayeler. Ee, bulmaya çalıştık. Ee, yani başka bir aslında biraz önce hani kriterimiz ilk kalpli olmak dedim ama hı hı. bir yandan da şöyle bir alt kriterimiz vardı aslında. Ee, şey istemedik. Ee, hani atıyorum bir kurumsal işte çalışıyorsunuzdur, hafta sonları bir dernekte veya kendi kendine çok çok güzel işler yapıyorsunuzdur. Bu harika bir şey. Hı hı. Ama bir yandan da hani özellikle genç insanların Türkiye'de önünde ciddi bir sorun var. Bu da Yapmak istedikleri, hayal ettikleri şeyleri yapabilmek için e, işte bir sürü şeyden feragat etmeleri gerektiğini düşünüyorlar ve bu nispeten doğru. Yani hı hı. işte sonuçta SSKlı bir işim olmayacak, işte eğer o olmazsa o zaman ben nerede yaşayacağım, işte nasıl evleneceğim vesaire. Bunlar çok real kaygılar. Dolayısıyla burada yapmaya çalıştığımız şeyle bu yaptıkları şeyler, bu on insanın. Kodya olarak yapmıyorlar hı hı. başka bir yerden para kazanıp buraya para yatırmıyorlar buradan evet, bu bir önemli. yaşam sağlıyorlar yani hayatlarının odağında yaptıkları iş var hı hı. ve bu işten de hayatlarını idame ettirebiliyorlar bu bizim için çok değerli bir şey ve gerçekten de çok az görünür bir şey ama evet. bunun e, çok değerli olduğunu düşünüyorum yani bu mesajın e, karşı tarafa verilmesinin çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani önemli olan bunların çoğaltılması değil bunlar çoğaltılabilir bir sürü şehirde bunlar çoğaltılabilir ama e, bu 10 kişi dışında hani 10 bin kişinin harika bir fikri vardır ama bir türlü o cesaretle o adımı atmaya cesaret edemiyordur. Evet, evet, yani evet. O, o adımı atmak için şöyle arkasından azıcık bir ittirecek bir toplantı aslında bu evet, bütün amacı kesinlikle. bu. Süp, süper bir amaç. Daha ne olsun zaten? Daha ne olsun? <gülüyor> öyle öyle. <gülüyor> Bu arada konferansın e, ücretsiz olduğunu da hatırlatalım. E, ama yine de kayıt olmanız bekleniyor sevgili <gülüyor> dinleyicilerimiz. E, çünkü yüzden, ona yani göre... Süper, evet, ona, evet, evet, o, çok fazla kayıt olursa falan e, şey yapmayalım e, diye hani bir kayıt sistemi yapalım dedik. Bir de işte ona göre... Ona yani göre çay koyacağız biz... diye... <gülüyor> 5 <gülüyor> şüşük aynen öyle kaç kişilik çay koyacağız kaç kişilik kurabiye yapmayacağız 5 şüşa o yüzden <gülüyor> katılacak herkesin e, buradaki Facebook sayfasında koyduk. Hı -hı. Ondan sonra bu demir sitesine de koyacağız bugün. Bir tane link veriyoruz. Oradan sadece isminizi, adresinizi biliyorsunuz. E-mail adresinizi, telefon numaranızı. O da konferanla ilgili işte bir takım hatırlatmalar vesaire yapmamız gerekirse ki zaten yapacağız. Lütfen yanınızda işte mataryalarınızı pek Pütçü evet. <gülüyor> şeyle gelmeyin vesaire veya programı göndermek gibi. Hı -hı. Dolayısıyla hani kayıt olabilirse herkes tarih olur. Süper. Ee, konferansın nasıl bir etki bırakacağını düşünüyorsunuz buğday ekibi olarak? Yani ben de ekibin içindeyim ama hani size soruyorum <gülüyor> bu soruyu da <gülüyor> Nasıl bir etki ee, bırakacağını düşünüyoruz. <gülüyor> hep birlikte sorayım. <gülüyor> bir anda her şey çok değişecek bir anda güzel bir yer başlayacak. Yani bu böyle e, aslında işte buğdayın kullandığı hep bir metafor var. Yani sağlıklı tohumlar atmak. E, bu aslında tam öyle bir konferans olacak. Biz bir yerlere sağlıklı tohumlar atıyor olacağız. Ee, ve işte atıyorum 3 sene sonra 5 sene sonra e, 20 sene sonra bunlar işte e, belki birisi işte e, bisiklet mağazası açmak istiyor ama hani bunun için cesaret yok orada işte bir e, Aslı dinleyecek ya da işte e, bisiklet kuriyeyi dinleyecek ve oradan kafasında bir ışık yanacak ve orada bir bisiklet dükkanı açacak ya da bisikletle bambaşka bir şey yapmaya başlayacak. Yani biz de biz bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> bu biraz hani e, sonu e, çok net bir şekilde e, şey çizilmemiş hani böyle bir filmler vardır ya o hmm. filmlere benziyor aslında bunun etkisini biz hiçbir zaman göremeyeceğiz ama ee, yani hani bunun böyle giderek işte artarak hı hı. E, çünkü insanlar iyi bir şey yaptı, yapan birini gördükleri zaman onlar da yapmak istiyorlar zaten ve sizi gören başka birisi de sizden etkilenerek iyi bir şeyler yapmak istiyor. Dolayısıyla bunun yani bir dalga etkisi gölü atılan bir taş da nasıl varsa bir evet, dalga etkisi evet, evet. yaratacağını düşünüyorum ama bunu hiçbir şekilde ölçmek mümkün değil. Ee, ama hani ben kendi içimde, kendi kalbimde e, bunun gerçekten çok güzel etkileri olacağını biliyorum. Evet, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Veya bir e, hep hayvanlarla hayvanlara ilgi duyan, hep çoban olmak isteyen bir belki de şehirli çobanın konuşmasını dinleyecek ve e, belki, öyle. yani evet, çok güzel etkileri olabilir. Bu şey olabilir. Çok, yani çok önemli gerçekten. Hani gülüyoruz gülüyorum çünkü hani gerçekten çok seviyorum. Bu insanların her biriyle, her konuşmamda Hani böyle e, günüm aydınlanıyor. Yani o günüm çok güzel geçiyor. Ve bu 10 tane insanın birbirinin ardında dinlemenin insanlarda yaratacağı etkiyi gerçekten düşünemiyorum bile. Hmm. Ama verdiğin örnek çok değerli. Yani işte Durukan mesela o da orman evinden. Yani hani sen böyle şehirde yaşa çok iyi okullara git inanılmaz <gülüyor> eğitimler gör vesaire. Şu anda... Ee, köyde çobanlık yapıyor ve hani bildiğin kadarıyla sen daha iyi bilirsin yani ama hani e, hayatta gördüğüm en mutlu insanlardan biri şu anda. Evet, yani hayatın odağında bu var. yaptığın şey o kadar inanıyor ki de, o kadar umutlu ki Mesela e, bu şey iklim forumunda e, işte tabii bir sürü sunuma gittim ben de. Hı hı. E, ve her sunumdan e, gerçekten çok bozulmuş olarak çıktım. Çünkü hem e, dünyanın gidişi hem Türkiye'nin Türkiye devlet olarak, devlet politikası olarak küresel değişikliğinin yaklaşma şekli hı hı. gerçekten e, yeni yutulur değil. Yani hani bir de e, üç aşağı 5 yukarı bu içerisinde olan biri olarak Hayretme içerisinde ve inanamayarak bunu takip ediyorum. Ama sonra mesela Durukan'ın eee şeyine girdiğimiz zaman, onunla girdiğimiz zaman oradan koc kocaman bir tamam umut dolu olarak gülümseyerek. Evet. Böyle bir, bir şey. Ben de bir şey yapabilirim. Ya yani ben gidip çoban olmam. Ama ben başka bir şey yaparım. Evet, yani bir, bir yandan şunu da söylemek gerekiyordur belki Gizem. Hani çok e, umut dolu ve güzel bir aslında konferans. Ama diğer yandan e, birçoğumuzun aklında da olan e, yani her şeyin çok güllük gülistanlık olduğu imajın da belki de bir noktada yıkacak bir konferans olacaktır. Çünkü e, çok büyük zorluklar da yaşanıyor tabii ki. Yani genelde böyle bir e, küçük de olsa bir kesimde şey algısı da vardır ya aman canım hani e, ben de yaparım. Gibi bir durum Hani belki var bunu mı ya bilmiyorum yani belki küçük bir kesin tarafından vardır hani e, o işin basitliğini e, yıkacak bir konferans olacağını düşünüyorum Bu kesinlikle olumlu olumlu bir şey söylüyorum aslında yani her evet, şeyde evet. olduğu gibi bunun da zorlukları var e, bu insanlar buralara e, güle oynaya ellerini kollarını sağlayarak gelmiyorlar. Ee, zor yollardan ama bir yandan da çok keyifli bir yoldan geçiyorlar e, hepimiz gibi. Evet. Belki bunu da e, yansıtacak bir konferans olacaktır diye düşünüyorum. Umuyorum çünkü zaten e, konferansı işte herkes konuştuktan sonra şöyle bir şey e, düzenledik. Bütün konuşmacılar konuştuktan sonra bir... E, genel oturum olacak. Yani hı hı. E, yarım daire şeklinde bu insanlar e, sahneye dizilecekler. Oyla işte herkes ya kardeşim sen şunu nasıl yaptın? Ya yani şunu yaparken şöyle düşünmedin mi? Hı hı. vesaire gibi hani içinden ne geliyorsa onu sorma e, şansı bulacakları bir e, genel oturum düzenlemenin çok önemli olduğunu e, düşündük. Hı hı. Çünkü Kesinlikle. hani e, hani bu insanlar da ne vardı? Hani diğer insanların yapamadığı şeyleri yapmayı cesaret evet, evet. edebilmişler. Çok mu şanslılar? İşte atıyorum e, tuzları mı kuru? Hı hı. Ve hani başka bir kriter de oyla aslında. Yani hiç hiç kimse'nin tuzlu kuru değil. Hı hı. Yani herkes burada senin biraz önce dediğin gibi aslında ciddi riskler alarak, hı hı. ama kendine güvenerek ve inanarak. Yapmış bunu. Evet. E, dolayısıyla hani onu anlatmak işte ne bileyim e, kötü giden yerleri de böyle ya bu da çok kötü gitti. Burada yaptığım hatadan da neredeyse şöyle oluyordu falan gibi şeyleri söylemek de gerçekten e, çok çok değerli orada. O yüzden mesela işte yine e, çoluğuyla çocuğuyla kırsalı yerleşmiş e, başka bir aile geliyor oraya. O ailenin de e, şey, kafalardaki şey sorusunu e, cevaplandıracağını düşünüyorum. Ben, herkes şeyden kaçmak istiyor. Hı hı. Ee, ama işte bir şekilde e, hani işin sürdürülebilirliği, finansal tarafı, işte çocukların okulları vesaire gibi şeylerden dolayı bu bir türlü olmuyor. Hep erteleniyor, erteleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda da böyle bir kabullenmişli emişli, biz bunu yapamıyoruz noktasına geliyor. Ama mesela bunu yapmış insanlar var. Ama bu adam bunu nasıl yapmış? Yani evet. hani alıp da böyle şehir, şehirdeki hayatını lönf diye, Orada kırsalı götürmemiş. Ve oyla e, yani bir e, şey uzunlanma süreciyle beraber köylüyle beraber çalışarak çünkü sen oraya bir bilgi götürüyorsun. Yani o köyde olmayan e, atıyorum bir ticaret ve iletişim bilgisi Mutlaka. götürüyorsun. Ama o köyde de, de senle olmayan çok kadim bir bilgi var. Hı hı. Yani bir şey yetiştirebilme bir şey üretebilme ve toprak bilgisi hı hı. bilgisi. Dolayısıyla bu ikisi bir yere geldiği zaman ortaya gerçekten mucize kalibinden sonuçlar çıkıyor. Mesela evet. bu da e, dinlenmesi gereken bir şey. Kesinlikle Ama evet. o işte çocuklar ne okuluna gidiyor, köy okuluna mı gidiyor, işte, e, köy okulunda şeyler nasıl falan bunlar mesela bunları dinlemek e, çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani biz e, şehirde yaşayan insanlar olarak konuşuyorum. Hı hı. Hani tamamen varsayımla biz elinden gidiyoruz şu anda. Ama onu yaşamış bir insandan dinlemek. Ben Kesinlikle başka. aynen öyle. Ee, o zaman konferansın bir hatırlatmasını daha yapalım. 19 Aralık Cumartesi günü. Yani yarın değil bir sonraki cumartesiye denk geliyor. Ee... Ay, çok korkmuş öyle söyleme. <gülüyor> çok yakın. Çok yakında. buçuk <gülüyor> okay. e, 5 Arası e, Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde gerçekleşiyor olacak. Eğer katılmak istiyorsanız e, mutlaka kayıt yaptırmanızı öneriyoruz. Gizem çok teşekkürler. Çok keyifli, umut dolu bir sohbet oldu. E, <gülüyor> o zaman görüşmek üzere. 19 olarak biraz daha heyecanlandırayım tamam. seni. Tamam baba tamam. hay Allah. <gülüyor> Neyse her şeyi hazırlayacağız şimdi. Ben bir çayı koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen çayı koyalım şimdiden. Çok teşekkürler Gizem. Hepinize mutlu ve umut dolu bir hafta son diliyorum sevgili açık radyo dinleyicilere. Hoşçakalın görüşmek üzere. Sevgiler hoşçakalın. Tohumdan Hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar.